Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Türkiye İstatistik Kurumu 2021'e ilişkin bitkisel üretim istatistiklerini açıkladı. Üretim miktarları 2021'de geçen yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde %13,4 azalırken sebzelerde %1,8 meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde %5,4 artış gösterdi. Üretim miktarları bu yıl yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 61,7 milyon ton, sebzelerde 31,8 milyon ton, meyve, içecek ve baharat bitkilerinde 24,9 milyon ton oldu. Tahıl ürünleri üretim miktarları yıllık bazda %14,3 azalarak yaklaşık 31,9 milyon ton olarak gerçekleşti. Tahıllar ve bitkisel ürünlerde böyle bir düşüş tabii ki çok fiji. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. İklim Şurası'nın kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve STK'lardan 500'den fazla konuşmacının katkı sağladığı çevrim içi toplantılarla başladığı duyuruldu. Bakanlığın şura öncesi yapılan toplantılarda katılımcıların iklim değişikliğine uyum, sera gazı azaltımı, karbon piyasaları ve yeşil finansman Yerel yönetimler, göç ve sosyal politikalar başlıkları altında görüşmeler var. Sevinç Mahallesi'nde Eskişehir'de planlanan kömür ocağı projesinin gündeme gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. CHP Eskişehir Milletvekili Doktor Jale Nur Sülü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kömür ocağı chat sürecini başlatmasının termik santrali yeniden gündeme aldıklarını gösteren bir planın yeni aşaması olduğunu söyledi Doktor Sülü. Eskişehir 2. İdare Mahkemesi'nin 6 Nisan 2018 tarihli kararında Alpu Termik Santrali Projesi'nde yakıt olarak kullanılacak kömürün bir kısmının Sevinç Mahallesi'ndeki tesisten elde edileceği ve her iki projenin çevresel etkilerinin birbirlikte değerlendirilmesi gerektiği yer alıyordu. Mayıs 2019'da bölgede başlatılan kömür sondajlarını yerinde inceleyerek termik santral tehdidinin sürdüğü yönündeki endişelerimi kamuoyuyla paylaşmıştım. Nitekim Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verdiğim yazılı soru önergemize termik santral ihalesine teklif gelmediğinden bahse konu ihale iptal edilmiş olup bu sahada 2008-2014 yılları arasında yapılan sondajlı etüt çalışmasının gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlandı. Söz konusu çalışmalar uluslararası standartta kaynak ve ön fizivite raporunun hazırlanarak kömür rezervinin belirlebilmesi amacıyla bakanlığımızın yetki ve sorumlulukları çerçevesinde Yürütülmekte yanıtı ile termik santral projesini daha cazip hale getirmek için kömür çıkarma kararlılığı açıkça belirtildi. Anlaşılan yeniden iş başındalar diye açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Küresel İklim Krizi Meclis Araştırma Komisyonu üyesi Doktor Jale Nur Sülü Türkiye ivedilikle kömürden çıkış yol haritasını belirleyip açıklamalı ve bunun için eyleme geçmeli fosil yakıtlara dayalı termik santrallerden vazgeçmeni çağrısında bulundu. Eskişehir'i rant uğruna kömür karasına boyamak isteyenler, şehrimize bu kötülüğü yapmakta inat edenler, Alpu Termik Santrali direnişimizdeki kararlılığımızı unutmuş gözüküyor. Hatırlatmasını yapan Sülü, sivil toplum kuruluşlarımızla, belediyelerimizle, siyasi partilerimizle ve Eskişehir kıymetli diyen hemşerilerimizle birlikte Tarım arazilerimizi, suyumuzu, çevremizi, yaşam hakkımızı savunma kararlılığı ile Alpu Kömürlü Termik Santral Projesi'nden ve Eskişehir'i kömür ocakları şehri haline getirme inadından vazgeçilene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Eskişehir'imizi kömür karasına boyayamayacaklar diyerek Eskişehirlilerin bu konudaki kararlılığını dile getirdi Doktor Sülü. Ekolojisten Pınar Özurgancı erişkinin bir haberi var. Koronavirüs pandemisinin hayatımızı nasıl değiştirdiği 2020 yılının başından beri ameliyat maskelerinin nasıl hayatımızda bu kadar yoğunlaştığı üzerine bu maskeler kullanıldıktan sonra ömrünü nerede? Sokaklarda, çöplerde, ağaç dallarında hatta denizlerde tamamlıyor. Artan mikro mikrokirlilik seviyelerine yol açan yüz maskesi sorununu Azaltmak için Hollanda merkezli bir grafik tasarımcı Marianne de Grotspond Hollandalı tasarım firmasının bir girişimiyle biyo bozunur maskeler üretmeye başladı. Şirket Hollanda'da pirinç kağıdı kullanarak yüz maskeleri üretiyor. Bu yüz maskeleri ayrıca Hollanda çiçek tohumlarının bir karışımını barındırıyor. Bu yüz maskeleri biyolojik olarak parçalanabilir olduğundan kullanıcılar bu maskeleri kullanıldıktan sonra güvenle toprağa gömebiliyorlar. Toprağa gömülünce her bir maskenin içindeki tohumlar filizlenip çiçeğe dönüşüyor. Bu çiçek açan yüz maskeleriyle de de Grot Pons insanların toprağa işlemek için üzerlerine düşeni yapmaya teşvik ediyor. Elbette arıların da çiçeklerden beslenmesi için bir fırsat yaratılmış oluyor. Böylece çiçek açan biyobozunur maske ürününün yaratıcısı Mariane de Grot haftalarca sokaktaki tüm Mavi tek kullanımlık maskelerinin üzerinde tökezledikten sonra bir sabah içinde çiçek tohumları olan biyolojik olarak parçalanabilen bir maske fikriyle uyandım. Çiçek açan bir dünya ile öncelikle dünya mutlu, arılar mutlu, doğan mutlu ve insanlar mutlu diyor. Bu maskeyi oluştururken kullanılan tüm hammaddeler ha sürdürülebilir, biyolojik ve parçalanabilir demiş kendisi.